Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü deniz anası sahile vurdu. İlçede bulunan 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca kıyıya vuran deniz ilk gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç 50 yıldır Çeviklik bölgesinde yaşadığını belirterek, Deniz Anası'nı ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde Temmuz ve Ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşırı ölümde olmaz. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor diye konuştu. Avrupa Birliği Komisyonu yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği önlemlerini hızla arttırırken Rusya'dan doğalgaz ithalatını bu yıl 3'te 2 oranında azaltmayı planlıyor. Avrupa'nın temiz enerji geçişini hızlı bir şekilde ilerletmesi petrol ve doğal aşırı bağımlılığın bir sonucu olarak değişken fiyat artışlarına maruz kalan insanlar için de enerji güvenliğini sağlama ihtiyacından kaynaklanıyor. Şu anda Rusya Avrupa'nın doğal gaz ithalatının %45'ini sağlıyor. Uzmanlara göre savaşın dalgalı etkileri tüm dünyadaki LNG ithalatçılarını etkilerken sürdürülemez bir fiyat artışına neden oluyor. Doğalgaz fiyatları gelecek yıl için yüksek ve değişken kalmaya devam edecek görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı gibi önde gelen kurumlar da Avrupa Birliği'ne fosil yakıtları olan bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerjileri hızla yaygınlaştırması ve enerji verimliği önlemleriyle doğal gaz arzını kısa vadede çeşitlendirmesi dahil olmak üzere benzer önlemler almaya çağırdı. Yani bu savaşın sonucunda bütün dünya... Petrol ve fosil yakıtların ve doğalgazın zararlarını görüp de ondan sonra hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçerse bir şerden hayır çıkmış olacak gibi görünüyor. Ümit edelim en azından bu konuda gerekli olan adımlar atılsın. Birleşmiş Milletler iklim şefi Patresya Espinosa görevinden ayrılmaya hazırlandığı sırada dünyada ya da kritik bir uyarıda bulundu. Dedi ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, liderlerin her geçen gün güçlenen, İklim krizinden de uzaklaştırmamalı dedi Espinoza. Reuters'e verdiği röportajda savaşın çok fazla acıya neden olsa bile küresel ısınmanın gezegendeki en hızlı büyüyen tehdit olmaya devam ettiğini ifade etti Espinoza. 3 yıllık ikinci görev süresi Temmuz ayında sona erdiği için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Genel Sekreterliği görevinden ayrılıyor. Bu ertelenemez bir gündem diyor Espinosa iklim değişikliği için ve Rusya'nın büyük bir küresel fosil yakıt tedarikçisi olması dikkate alındığında ülkeleri temiz enerjiye doğru hızla yönlendirebileceği sözlerini de ekledi Espinosa ki bu da az önce yaptığım yorumla benzerlik gösteriyor. Amazon yağmur ormanları ile ilgili. Nature Climate Change dergisinde yeni bir araştırma yayınlandı. Dün yayınlanan bu araştırmada insan faaliyetleri sonucunda etkisi artan ve kuraklığa neden olan iklim değişikliğinin Amazon ormanları üzerindeki etkilerine ışık tutuldu. Uydu gözlemleri üzerinden yapılan analiz ormanın derin küresel etkilerle direncini kaybettiğini gözler önüne serdi. Veriler Amazon'un kritik eşiğe yaklaştığını ve yağmur ormanlarının küresel iklim biyolojik çeşitliği üzerindeki derin etkiler nedeniyle Yok oluşa daha da yaklaştığını gösterdi. Bilgisayar modelleri daha önce Amazon'da toplu bir geri dönüşün mümkün olduğunu ortaya koymuştu. Ancak yapılan son analizler son 30 yılda kaydedilen uydu gözlemlerine dayanıyor ve Guardian'dan Damien Carrington'ın aktardığına göre yeni istatistiksel analizler 2000'li yılların başından beri el değmemiş ormanın %75'inden fazlasının direncini kaybettiği yani kuraklık ve orman yangınlarından sonra... ...toparlanmanın çok daha uzun sürdüğünü gösteriyor ne yazık ki ve en büyük istikrar kaybı ise çiftliklerde, yollarda, kentsel alanlarda, yakın alanlarda bulunan ormanlardan geliyor. Bu da yok oluşa orman tahribatının ve küresel ısınmanın neden olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu faktörlerin Amazon ormanları için geri dönülmesi mümkün görülen kritik eşiğe yaklaşılmış olduğunu gösterdiğini söylüyor... Çalışmada kritik eşiği ne zaman ulaşacağı konusunda bir tahmin henüz yok. Ancak araştırmacılar kritik eşik noktasının tetiklendiğini tespit ettiğinde onu durdurmak için çok geç olabileceği uyarısında da bulundular. Uzmanlara göre bu kritik eşik noktasına gelindiğinde yağmur ormanları en fazla birkaç 10 yıl içerisinde otlaklara dönüşebilir. Büyük miktarda karbon salımı gerçekleşir ve küresel ısınmayı bu durum daha da hızlandırır. Bilim insanları Amazon'un geri dönüşünün küresel ölçekte derin etkileri olacağını söylüyor. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesinin desteklenmesine ilişkin bir karar resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi için Ekim programında olmayan NADAS'a ayrılan alanlar ile işlemeli tarım uygulaması olmayan alanlar öncelikli olacak şekilde uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin arttırılması hasas sonrası ürün işleme yönelik projelere hibe desteği sağlanacak. Kararla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan projelere toplam bedelinin azami %75'i kadar hibe sağlanacak. Ancak unutmayalım toprakların karbon tutabilmesi için işlemsiz tarım yöntemleri ve otlaklarda hayvancılık gerekiyor yoksa daha yoğun Karım uygulamaları değil, iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.